Lbeykaya Rasulallah diyor Abu Huraira buyur Ey Allahın Resulü Kala hak beni takip et. Femaza ftabatu hu. diyor yürüdü. Ben de diyor peşinden ona takıldım. Onunla beraber yürüdüm. Fdaqala festezene fa'adin ali. Aleyhisselatü bir yere girdi ve izin istedi benim için de diyor. Fa'adin ali fa'adin fa'adin bana da diyor izin verdi ben de girdim. Fıdıktı, fıvaja, fıvaja lebenin, bir kasede, bir bardakta süt buldu Aleyhisselatü Vesselam girdiği yerde bir bardak süt var. Fakala min en hadi lebenu soruyor Aleyhisselatü Vesselam bu süt nereden geldi? Yani sadaka da olur, hediye de olur. Sadaka ise biliyorsunuz Peygamber Aleyhisselatü Vesselam ne yapmıyor? Almıyor. sadaka peygamberler almaz diyorlar ki aley Aleyhissalatu vesselam'a ehdağhu leke Aleyhissalatu vesselam diyor ki falancaya da falanca zat bayan bunu getirdi sana hediye etti Aleyhissalatu vesselam hediye olduğunu öğrenince diyor ki Ebu Hurayra'ya Aleyhissalam ey diyor Ebu Hurr Ebu Hurayra diyor ki ey ebahir. Ebu Hurr Ebu Hurayra'nın lebbeyk ya Resulullah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 Yüzümü okumuş. Onları niye yani çağırıyor? Burada? Çünkü nefis. insan karnını doyurmak istiyor. Mide ağrıyor. Taş bağlamış. Kâle ve ehl-ü suffati İslam. Ebu Hurayla diyor ki, ehl suffe olan kimseler kimlerdir? aziaf İslam. İslam dininin misafirleri. Medine'nin misafirleri. La yevûne alâ ehlin ve la malin ve la alâ ahad. Ne ailesi olan, ne yakını olan, ne de malı, mülkü, parası olan insanlardır. وكان اذا اتت له صدقه بعث بها Peygamberimize sadaka geldiğinde diyor Ebu Hurayra o sadakayı Peygamberimiz kime gönderirdi Sabusufeye gönderirdi. ولم يتناول منها شيئا O sadakadan hiçbir şey almazdı kendine. و اذا اتته هديه ارسل اليهم اصاب منها واشركهم gelen hediye ise Peygamber kendilerini kendisini de onlara ortak ederek, kendisine bir pay ayırarak ne yapardı? Geri kalan o hediyenin diğer kısmını da Ashab-ı gönderirdi diyor. Diyor ki Ebu Hureyre, Fesâ'enî zalik. Yani Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın Ey Ebu Hureyre, Ya Ebâhir, git Ashab-ı Sufe'yi çağır demesi diyor, hoşuma gitmedi. Fekultu ve mâ hazel lebanu fi ehl suffa. Dedim ki diyor, yani bu, bir bardak süt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 Yani ortada velime etli pilavlı yemek yok. Kıskandığı, kendi nefsi için önce istediği şey o bir bardak süt. Fəida cəuva amarani fəkuntu ana uatihim. Diyor ki, geldikleri zamanda diyor, onlara diyor ikram edecek yine ben olacağım. Yani evi aç, gidip ashabu sufeyi çağırıyor ve ashabu sufey geldiğinde de onlara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 Fa eteyi tohum, fedavu gittim, onlar yanına davet ettim. Sonra diyor, geldiler, izin al istediler kapıdan. Fa <gittim> edinele peygamberimiz onlara izin verdi ve akadu meccali min diyor herkes evdeki odadaki yere kendi yerine oturdu, herkes yerine aldı. Peygamberimiz diyor ki ya abahir kultul-e beke ya Rasûlallah. diyor ki ey abahir, diyor ki ya Rasûlallah. قال خذ diyor bu bardağı ve onlara dağıt ver. قال فأخذت القدح diyor bardağı aldım. Feja'altu u'tihir rajul feyashrab hatta yarwa sonra يرد علي القدح fa'tihir rajul Bu bardağı diyor bu kadehi diyor adama gidip veriyordum. Adam içiyor içiyor içiyor içiyor ta ki doyuyor. Sonra bana geri veriyor bardağı.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 Kultu sadakta ya Resulallah. Ebu Hureyye diyor ki, evet. Doğru söylüyorsun ey Allah'ın Resulü. Kale uq'ud feşrab. Otur ve sen iç. Peygamberimiz Ebu Hureyye diyor ki otur ve iç. Faka'attu <gülüyor> feşeribtu. Ebu Hureyye diyor oturdum içtim. Faka'ale <gülüyor> işrab. Peygamberimiz diyor ki devam et iç. Feşeribtu. Fema zâle yekûlû.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 Tıkandım diyor yani. Kâle fe erini. Diyor ki peygamber aleyhisselatü vesselam Ebu Hurari, bana şu bardağı ver bakayım bir göster. Fe ataytuğul kadahâ Diyor bardağı peygambere verdim. Fe hamidallah. Allah Resulü aleyhisselam vesselam kulluğunun ifadesi olarak kul, abd. Allah hemen ne yapıyor? Hamd ediyor. Allah'ı övüleceği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 O gün diyor, beni yere yıkan nedir? neydi? El-cu'u, açlık. El açlık. Ravahul Bukhari. 14. hadis. Aişe radıyallahu anh'a diyor ki, قال التوف fiyer Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem وَدِرْعُهُ مَرْهُونَ اِنْدَ يَهُوْدِيِّنْ فِي سَلَافِينَ سَاءً مِنْ شَعِيرٍ Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem vefat ettiğinde, öldüğünde, savaşlarda kullandığı zırhı bir Yahudi'ye ve ipotek olarak bırakılmış halde öldü diyor. Neye karşılık ipotek? Selâfîne sa'an min şair 30 sağ Hatırlarsanız sağ Aleyküm selâmü bârekâtû Yaklaşık olarak 3 kiloya denk gelen bugünün modern güncel terazilerinde ölçüldüğü zaman 3 kiloya yakın bir ölçü birimi aleyhissalatü vesselam 30 sa' yani 90 kilo 100 kilo arasında bir yani bir çuval, iki çuval arpa almış parası yok aleyhissalatü vesselamın. Karşılığında ne bırakmış Yahudi'ye? Zırhını. <gülüyor> zırhını bırakmış. Yahudi ile ticaret yapıyor, Yahudi ile bir şeyler alıp veriyor aleyhissalatü vesselam. Ve parası olmadığı için gidiyor zırhını bir Yahudi'ye bırakıyor. Verecek bir şey yok bakın yani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 Adam bırakmış, yığmış. Karınca gibi, Ağustos böceği gibi yığmış. Bu adam namaz kılar mıydı diyorsunuz? Yok, namaz kılmazdı. Cumaya gelir miydi? Yok, cumaya da gelmez. Salih amel, yani oruç yok. Demek ki hüsran. O maldan kendisi de faydalanmış.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 Eritilmiş. Rengi kokusu değişmiş artık. Bozulmuş yani. Çürümüş. Ve le gaz semihtuhu yekul Ma asbihali Ali Muhammedin sa'un ve la emsa Peygamberimizin şöyle dediğini duydum diyor. Muhammed'in ailesinin bugün ne yok? Bir sağ bir ölçek ee, yiyecek sabah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 Evde sanki her şey eksikmiş gibi insanlar davranıyor, sesiyor. 16. Hadis Ebu Hurayra'disi diyor ki: Laqadra aytu semainamin ahli suffa ashabu suffeden diyor, 70 tane insan gördüm, ma minhumu rjulun alehi rida bütün vücudunu kaplayan tam bir elbise giyen adam görmedim diyor Ebu Hurayra. İma ve ya diyor belden aşağısını örten bir elbiseleri vardı izar ya da omuz üstünü örten omuzlarına yedikleri bir elbiseleri vardı. Waqat rabatu fi a'naqihim. Bunları da ne yaparlardı? Boyunlarından bağlarlardı. Böyle çarşafı bağladıkları gibi insan mesela çarşafı bağladığı zaman nasıl bağlarsa. Fe minhum ma Kiminin boynundan bağlayıp astığı elbise baldırlarına diz altına kadar ulaşırdı. Bebin hamaya yeblugul kimininkisi de ayak bileklerine kadar ulaşırdı diyor. Fejme'uhu biyadihi eliyle böyle tutarlardı diyor. Yani boynundan bağladığı o elbiseyi böyle eliyle de tutuyor ki vücudunu sarsın diye, sıksın diye niye? Kerahiyete entura avratuhu. Avret yerlerinin gözükmesinden korktukları için böyle yaparlardı diyor. Evet bu insanlar Allahu Teala'nın kendi haklarında radıyallahu anhum dediği insanlar.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 Sabah namazını kılıyor musun? Kalkıyor musun? Yok. Gece namazı kılıyor musun? Yok. Yani bu yatak sana ne fayda sağladı? Peygamber aleyhissalatü vesselamın diyor ki hanımı Ayşe, Peygamberin yatağı min udu min deri. Bildiğiniz deri. Haşvuhu min lif deri alt, içineyle doldurulmuş hurma lifleri var böyle. Haşırt huşuruttur böyle yani kastü gibi değil, koyun yünü gibi değil. Hurma lifi. Hurma lifiyle doldurulmuş derinin üzerinde etüdialesi hatı mesela. Ravahul Buhari. 18. hadis İbn Ömer hadisi. Kale, "Kunna culsen ma Rasulillah sallallahu aleyhi ve sellem iz ca'e raculun minel ansar." Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem'le diyor oturuyorduk. Birden diyor Ensar'dan bir adam çıkageldi yanımıza. "Feselleme aleyhi, thumma adbara el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 Fekala Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem men yauduhu min kum yanındakileri diyor ki kim Sa'd ibn Ubade'yi ziyaret etmek ister? Sa'd ibn Ubade yaralanmış savaşta. Ölüm döşeğinde. feqame ve kumna ma'ahu. İbn-i Peygamberimiz kalkınca hemen onunla beraber kalktık. Sa'd ibn-i Ubade'yi ne yapacağız? Ziyaret edeceğiz. Asla ziyareti. ve nehnu bizda'ate aşara sayımız diyor 10 küsür kişi.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 Üzerlerinde kıyafet yok, başlarında şapka yok. Diyor ki, o diyor kurak topraklarda yürüdük, o taşlık topraklarda yürüdük. Tak diyor, Saad ibn Ubaid'e geldik. Festa kharaqahu min hawlihi. Hatta denir Rasulullah sallallahu ve sellem ashabul levinama. Diyor etrafında olan arkadaşları <gülüyor> geri çekildiler. Sonra diyor Peygamber Aleyhisselatü Vesselam ve yanında olanlar diyor ne yaptılar? Sa'd ibn Ubaid'in yanına girerek ziyarette bunlar. Bu hadise İmam Müslim rivayet ediyor. 19. hadis. İmran bin Hüseyin huseyn radiyallahu anhuma. "Anen Nebi sallallahu aleyhi ve sellem أنه قال: Peygamberimiz diyor ki "Khayrukum karmi." Sizlerin diyor en hayırlı olanınız kimlerdir? Karni. Benim çağımda olan. Benim çağımda yaşayan insanlar. Yani altın çağ dediğimiz zaman aklı hangi çağ geliyor arkadaşlar? Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın yaşamış olduğu o çağ, sahabelerle birlikte yaşamış olduğu o çağ. Diyor ki Aleyhisselatü Vesselam "Summe'l-lezina Sonra kim? O çağdan sonra gelenler. "Summe'l-lezina sonra o çağdan sonra gelenler. "Kale İmran, fe ma edri." kalan Sallallahu Aleyhi ve Sellem" 2 kere İmran diyor ki Peygamber Aleyhissalatu Vesselam bunu 2 defa, mı, defa dedi? Şu an diyor tam ne yapmıyorum? Hatırlamıyorum. Tam bilmiyorum diyor. İlim ehli diyor ki buradaki İmran demiyor Hüseyin'in diyor o anki şek etmesi yani dedi mi demedi mi? Yani birinci çağı sayıyor. ikinci çağı sayıyor. Üçüncü çağı sayıyor. Dördü dedi mi demedi mi? Şek. Yani İmran radıyallahu anh'ın şek ettiği, şüphe ettiği şey dördüncü çağda sayıldı mı sayılmadı mı? İlim ehli diyor ki dördüncü karn Dördüncü çağın da, dördüncü zaman diliminin de zikredildiği başka hadislerde de var. Sahih ziyadelerde var diyorlar. Ahmet İbn Anbel'de var diyorlar bu ziyade. Aynı şekilde İbni Hibban'ın rivayetinde bu ziyade var. Hammad İbn Seleme'nin ziyadesi diyorlar bu. İbn Hibban diyor ki, Hâdihî lafza yani dördüncü çağ lafzı. Teferrede biha Hamad ibn Salama ve wasiqatun me'mun ve ziyadetul elfazı indena Bu diyor dördüncü çağın zikrini yapan diyor sadece Hamad ibn i Salame var. Hamad ibn i Salame de biliyorsunuz diyor sika bir ravidir. Sika ravinin ziyadesi de makbuldur. Anladınız mı bir şey? Biraz bunu anlamak için hadis usulü altyapısı olması lazım. Yani sika olan ravi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 Lafzıyla gelmiş. Diyor ki Aleyhisselatü Vesselam, bu çağlardan sonra gelenler peki kimler bunlar? Bunlardan bahsediyor biz Aleyhisselatü Vesselam. Onlar diyor, öyle kimseler ki, يَشْهَدُونَ وَلَا يُسْتَشْهَدُونَ Şahitlik talebinde, kendilerine şahitlik talebinde bulunmamasına rağmen, giderler ne yaparlar, Hemen şahitlik yapmaya koşarlar. Ve وَيَخُونُونَ وَلَا يُؤْتَمَنُونَ İhanet ederler, güvenilir kimse değildir bu kimseler. Yani o çağlarda genellikle diyor Aleyhisselam, insanlardaki özellik budur. Wa yendiru nevela yufun ada kadarlar, adaklarını da yerine getirmezler. Veya zharufi himus semen ve diyor o insanlarda ne ne gözükür? Bugünün tabiriyle obozite. Şişmanlık. Onlar diyor şişmandır. Şişkodur onlar diyor. Fazla külüldür onlar diyor. Çok yerler şimdi. Evet bu hadis muttefakun aleyh. 20. hadis Ebu Umama radiyallahu hadisi. Kale, kale Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem Ya ibn-i Adem İnneke en tebzul el fadla leke ve en tumsikehu şerrun leke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 diye de tercüme edilebilecek. Yahut da cennette bir ağaç olarak da tercüme edilecek Tuğba. İslam'a hidayet olunmuş. İslam'ı din olarak kalbine soktuğumuz kimseler ne mutlu onlara. Onların diyor yaşantıları nedir? Kefaf. İhtiyaçları kadardır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 Adam geçinemiyoruz, ödeyemiyoruz, maddi sıkıntılarımız var diye hep sürekli şikayet ettiğini görürsünüz. Bu hayır alamet alametidir arkadaşlar. 24. hadis İbn Abbas hadisi diyor ki İbn Abbas kana Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem yebitul leyalie al-mutatabi'a taviya. Diyor. Aleyhisselam bakın bir gece değil. Peş peşe diyor. Birkaç gece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 ve kana اكثر خبزهم yedikleri tek diyor ekmek ne ekmeğiydi arpa ekmeği arpadan yapılmış sert ekmek Ravahuddirimiz Hasan-i hadis. Şimdi şimdi kendisi bize başka bir şey anlatıyor. Şimdi genelde bu çağın insanı böyle aç olsa 3-5 gece aç olsa aç kalsa sersemleşir kafa sersemleşir yattığı yerden kafasını kaldırmaz Bazen görüyorsunuz böyle köprü altlarında sağda solda açlıktan yatan insanları, kıvranan insanları. Şimdi 25. hadiste bu babın, bu babının 25. hadisinde bu insanların aç olmalarına rağmen ne yaptıklarını görelim. Diyor ki Fadale bin Ubeyd radıyallahu anh, "Enne Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem kana izâ salâ bin nâs yakhurru ricalun min kâmetihim fi's salâti min el hasâse." Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem namaz kıldırırken bazen diyor arkasındaki cemaatten olan insanlar kıyamdayken kıyamdayken yani Fatiha'nın okunduğu namaz surelerinin okunduğu o kıyamda bazı insanlar diyor açlıktan yere düşerlerdi. Yani namazda yere düşüyorlar. Yere yani bu insanlar kalkıyor, namaza duruyorlar. Peygamberimizin arkasında namaz kılıyorlar. Buum ashabus suffa. Kim bunlar ashabus suffa? Hatta yaqul el a'rab dışarıdan gelmiş bedeviler. Anlayamıyorlar tabii yani. Bunlar niye küt küt yere düşüyor? Düşünce siz de anlam veremezsiniz değil mi? Beraberinizde insanlar var. Bu insanlar namazdayken yere yığılıp kalıyorlar. Diyor ki bedeviler, "Haulau me, ha mecanin." Bunlar cinlenmiş. Akılları başından gitmiş insanlar. "Fe iza salla Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem insarafa ileyhim." namazını kılıp bitirdiğinde onlara doğru döner ve şöyle derdi diyor. Ussahbe. Lo <gülüyor> taalemu na malakum Onları müjderiyor. Bakın arkadaşlar. Allah katında diyor. Allahu teala'nın katında, indinde. Sizler için saklanan, sizler için olan şeyleri şayet bilseniz siz, ey açlıktan düşen, gariban, ey yoksullar. La habbtum antezda dufaqaten ve haje. Vallahi diyor Vesselam diyor ki. Ne yapardınız, neyi isterdiniz?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 Ebiy Kerime'l Mukdam ibn Ma'dikarb radıyallahu anhu ki, "Sami'tu Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem يقول, şöyle buyurdu: "Ma mala adamiyun vi'an şarran min batnihi." "Min batn." "Elesatu sallam: "Ademoğlu midesinden, karnından daha şerli bir kap doldurmamıştır." Ya yani insanoğlunun doldurduğu en şerli kap hangisi arkadaşlar? Midesi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 Bir hasb-i İbn Adem'e okulatun yukim nesul be. Halbuki diyor, insan oğluna sırtını, belini ayakta tutacak diyor birkaç lokma yeter. Fıınkana la mahale eğer yetmezse, illa da yiyecekse birkaç lokma ona yetmiyorsa. Şimdi ne var bize? İki ekmek yiyelim. Diyor, ekmekle doymuyorum hocam diyor. Pilavla ekmek yemezsem doymuyorum diyor. Diyor ki Allahü Vesselam şayet diyor, birkaç lokma etmeyecekse fe'sulusun, Li üçte birini yemeye, üçte birini içmeye, üçte birini de ne diyor nefese havaya ayırsın. O da Tirminin rivayet ettiği bir hadis. Hasan bir hadis. Şeyh Salih Al Othaimin rahimahullah'ın bir sözünü hatırlıyorum. Hani az önce Ebuhurayir hadisi vardı ya Peygamberimiz iç diyor, içiyor, iç diyor, içiyor, iç diyor, içiyor. Iç iç Ta ki ne diyor Ebu Hurayra Peygamberimize? Seni hak ile gönderen Allah'a yemin olsun ki.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 Cevabını verdiğini görüyorsunuz. Evet. Burada kalalım inşallah. Yastığı namazında az kaldı. Bu babı bitiremeyeceğiz. Önümüzde birkaç hadis kaldı. Bu hadislerde Peygamber aleyhissalatü vesselam'ın yaşadığı döneme oradaki açlığa yani yemenin, içmenin, kılığın, kıyafetin ne kadar az olduğuna işaret eden hadisler.